Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen Merhabalar, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Dernek adına ben Melek Nurdu da olarak karşınızdayım. Bu haftaki konuma dönmeden önce e, bu bölümün destekçisi Erem Örse bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. E, bu haftaki konuğum uzman doktor Özgün Başaran Kaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Kendisi e, çocuk doktor ve homeopat aynı zamanda. Evet. E, bir parça bize kendini tanıtabilir misin Özgün? Ee, ben İstanbul'da bir eğitim araştırma hastanesinde çalışıyorum. Ee, uzunca süredir... E, Sağlığın döngülerine dair hani birçok konuda e, kendi araştırmalarım var. E, e, ne diyebilirim? Yani işte İstanbul'da yaşıyorum. Hı -hı. İşte küçük tatlı bir kızım var. Hı -hı. <gülüyor> e, <gülüyor> Hastanede çalışıyorsun. Evet, ve Kendi evet, araştırmalarına... devam evet, çocuk doktoru çalışıyorum. İşte üç yıldır homa yapatım aynı zamanda. E, modern tıbbın e, yani modern bilimin hani kuşkuculuk kısmına sahiplenmiş bir insanım yani hani bana sunulan her bilgiyi kuşkuyla yaklaşıp ona göre değerlendiriyorum. Modern bilimin ve modern tıbbın da hani kuşkuyla yaklaşılması gereken tarafları olduğunu düşünüyorum. Ona dair kendi döngüm içerisinde bir takım şeylerin yanlış gittiğini farkındalığı oldu bende ve buna dair hani ne yapılabilir acaba? Hani bu fark bu farkındalıkla başka bir şey yapılabilir mi? E, döngüsü içerisinde e, hem homayıpat ile tanıştım Hı -hı. hem e, alternatif tıbbın aslında e, o kadar bahsedildiği kadar çukak bir durum olmadığını Hı -hı. E, farkındalığını gördüm e, belki başka bir e, birliktelik gerekiyor yani modern tıp tamamıyla her şeyi hatalı değil ama yani alternatif tıp ve diğer yöntemleri de tamamıyla e, bir kenara koyamayız yani aslında hepsinin bir bütünlüğüme bir birliği gerekiyor temelde hani İnsans, yani eğer ki mesele derdiniz insan sağlıyorsa insan sağlığıyla ilgili hani e, hep bir bütünlük gerekiyor. Evet bununla ilgili çalışmalarınızı <gülüyor> devam ettiriyorsunuz. Evet. Ee, Özgün Buday Derneği'nin ekolojik yaşam rehberinin 25. sayısında sayısının kapağında daha doğrusu yer alan yaşayışınızı sorgulamanın zamanı başlıklı e, yazında sahibi aynı zamanda. Özellikle sağlık ve ekoloji arasındaki ilişkiyi inceleyen bir yazı ve bize yaşayış biçimlerimizi sorgulamamızı aslında söylüyor. Çok ciddi evet. mesajlar var bununla ilgili. Mesleğin dolayısıyla da kronik hastalıklar üzerine daha evet. çok parmak basmışsın. Evet. Hatta özellikle işte insan ve insan gibi yaşamaya zorlanan canlılar dışında kronik hastalığı olan hiçbir canlı türü yok gibi bir vurguyla başlıyor aslında yazı. Ben şeyi merak ediyorum hani bu bu nasıl bir motivasyonla ortaya çık? Neden böyle bir yazı yazmak, yiyi tercih ettim? Bu konuya parmak basmayı tercih ettim. Şimdi yani akut hastalıkları bütün canlılar aslında yenebiliyorlar ki yani hepimiz grip oluyoruz yani ve aslında hiç ilaç kullanmadan geçiyor. insan var oldu var olalı yani bakut hastalıkların hepsi vardı. Hmm. Akut hastalıkların temelde iki bir dönüş oluyor ya siz onu yeniyorsunuz hmm. ya da o sizi yeniyor. Ama biz hani yaşamın döngülerine farklı bakan bir topluma dönüşmüş durumdayız yani insanlık olarak. Ölüm bizim için kabul edilebilir bir şey değil. Eski toplumlarda daha farklı yaklaşılıyordu duruma. Akut hastalık sonucu ölmeniz kabul edile, şu an kabul edilemez bir noktada. Hı hı. Bu ölümlerle olan ilişkimizi ve ölüm korkumuzun hani bizi dürtüklediği bir yaşam tarzı var. Ölmek istemiyoruz hiçbirimiz. Ve modern tıbbın, belki de tıbbın e, tamamıyla varlığı, ortaya çıkışı insanın ölmemek istemesiyle ilgili. Panik olmuş durumdayız bu evet. konuda? E, bu bize bir yaşam döngüsü sağlıyor. Bu yaşam, ya şu an e, bir yaşam döngüsü içerisindeyiz en azından. Hani kimimiz farkında, kimimiz değil. Hı -hı. Ama bu yaşam tarzının hani e, bizi mutsuz ettiğinin hani çok net söyleyebilirim. Yani birçok birçok noktada bizi mutsuz ediyor. Beni de mutsuz ediyor. E, ben de hani... ...allerjik dinitim vardı. Yani böyle günde 70-80 kere hapşırarak... ...başladığım günler hı. oluyordu ve... ...bundan dolayı işe, işe gidemediğim zamanlar oldu Ve ben bunun üzerine düşünmeye başladım. Yani neden? Hı hı. Neden? Hani az önce dedim ya hani kuşkuculuk hani... ...her şeyde önemli. Kuşku duymak. Neden? Yani e, ben nerede neyi yanlış yapıyorum da... ...dünyayla sorunum ne ki ben dünyaya karşı sürekli hapşırıyorum... ...onu içeri almamaya çalışıyorum. Yani... Hı hı. E, ...ve... <gülüyor> ...bu noktada hani işte ekolojik döngüler, canlı yaşam döngüleri, insanın döngüleri. Bu döngülerdeki ağrazlar ve hatalar, yanlışlar, uzunca süredir benim kafamı yoran şeyler. Nisan ayında bu ekolojik yaşam giriş kursunda da buna benzer bir konuşma yapmıştım. Sevgili Güneş'in davet etmişti o zaman. Hı hı. Bu yazı da aslında o konuşmanın biraz özeti gibi aslında. Çünkü yani biz şu an insanlık olarak gerçekten kurduğumuz yaşam yaşam döngüsü yani hem bizi hasta ediyor hı hı. hem bizim çevremizde kalan dünyayı da hasta ediyor. Yani insanın şey bakışı dünyaya dair bu her şeyin kontrolünün bizim elimizde olduğuna dair hani bu delizyon bu kör inanç insanı bu noktaya getirmiş durumda yani hani. Bir sadece e, burada yaşayan e, diğer canlılardan Canlardan biriyiz yani. Evet. Karıncadan, örümcekten, işte ne bileyim... ...zebradan, işte mamuttan, <gülüyor> dinozordan bir farkımız yok yani. Aslında bu noktada birazcık sağlık konusundan da bahsetmek istiyorum ben. E, sağlığın tanımını temelde kendisiyle... ...çevresindeki diğer canlılarla ve dünya ile iyi ilişkiler içinde bulunan... E, ...insan sağlıklıdır demişsin yazında... Bunu biraz daha açmak gerekirse yani hani diğer canlılara zarar vermemek onlarla saygı çerçevesi içinde yaşamak yeterli mi? Bunun için yoksa daha bunun bir ötesi var mı? Ee, nedir tam olarak iyi ilişki? Ee, hani yazının bir yerinde şöyle bir şey yazmış. Yani müdahale yeteneği en yüksek e, canlı hı hı, olan insan evet. demiştim. Yani e, müdahale kelimesinin içerisinde aslında e, kastım hadsizlik. Hı hı. Sonuçta e, ya bir maymun da kendi yaşam alanı içerisinde doğanın bir kısmını kaplıyor ve ona bir takım şeyler yapıyor. Ama bu yaptığı müdahaleler insan gibi diğer canlıların alanına onların yaşam döngülerine sürekli ve sonu, sonu gelmeyen bir şekilde müdahale etmiyor. İnsan bunu yapıyor. İnsanla böyle bir hadsizlik var. insan türünde böyle bir hadsizlik var. Hani bir takım şeylere müdahale ediyor ve bu müdahaleyi geri dönüşümsüz bir şekilde yapıyor. Yani yani hiçbir maymun e, işte petrol alıp başka bir şey yapıp onu oradan kaynatıp içinden bir maddesini çıkarıp onu içine başka <gülüyor> bir madde katıp başka bir şey yapmıyor. Bu noktada insanın dünyayla ve diğer canlarla ilişkisi gerçekten e, bu noktada hastalıkta. E, bu noktada yani bu toplumsal yapının <gülüyor> bir hastalık düzenini var. <gülüyor> e, bunu yapan e, insan türünün aslında kendiyle olan bağı da kopuk. Evet ona kendi, gelmek istiyorum birazcık. <gülüyor> yani kendiyle hı? olan bağ kopuk. Yani hani kendi ruhsal döngülerinden haberdar değil. Kendi e, fizyolojik döngülerinden haberdar değil. içsel döngülerinden haberdar değil. Hı hı. E, aslında kastım insanın yani... Evet yani e, psikolojik düzlemdeki farkındalıklar gerçekten çok önemli. İçgörü sahibi olmak, yaşadığımız şeylere dair fikir sahibi olmak çok önemli. Ama bir beden farkındalığı da önemli. E, yani bizim... Mutsuz ettiğinin bir takım e, gıdaların, bir takım yaşam şeklinin, hı hı. hani bizi mutsuz ettiğini bile bile o yaşam şeklinde yaşamaya devam ediyoruz. Hı hı. Ee, bunun bize gerçekten e, çok derin yaralar açıyor birçok noktada. Ee, Farkında olmadan belki de değil mi aslında? <gülüyor> evet yani bu şu an işte bu hale getirildi ya da geldi yani hı hı. E, sonuçta ya, sistem suçlanabilir birçok noktada hı hı. ama e, sistemin kendisine kendi yaşamına bu kadar müdahalesine izin veren insan türü de bundan sorumlu hı hı. E, bu, ya bu cümleler gerçekten hani e, açık kalabilir ucu, ucu açık cümleler e, üzerine gerçekten hani yazıda da bahsetmiştim saatlerce konuşulabilecek evet, bir şey evet. e, çünkü aslında bir bütün hı hı. yani ben orada bir kabaca bir e, yazıda bir e, çerçeve çizmeye çalıştım ama yani İnanın ki insanın fiziksel sorunları, psikolojik sorunları ve zihinsel sorunlarının hepsini bir bütün olarak değerlendirmesi gerekiyor. Bu da bizim bütün, bütün anlamda dünyaya bakışımızı, yaşama bakışımızı tekrar değerlendirmemiz gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Evet yani aslında sağlık meselesinde bu bakış açısı olmadığı noktada biz belki de sadece sorunu çözme yönelik hareket ediyoruz... E, bu da işte bu aslında nedenini sorgulamamadan dolayı olan bir şey. Evet. Ve e, bu noktada birazcık şeyi de sormak istiyorum. Yani hani bu birçok insanın, e, ben de dahil buna, e, ikilem yaşadığı bir şey aslında. Hı -hı. Yani bütün bu hastalıklar vesaire daha iyi bir, daha sağlıklı bir, hani tırnak içinde sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için hijyen konusu. Hı hı. Yani hijyen konusunda her şeyi çok fazla temizliyoruz, çok fazla madde kullanıyoruz. Çünkü neden? Temiz olması gerekiyor. Hı -hı. Çünkü hastalanmamamız gerekiyor. Hı -hı. Ee, ve buna hijyen diyoruz, buna mükemmel bir şey diyoruz. Hı -hı. Çok çok iyi yapıyoruz, bravo bize diyoruz. Evet. Ama aslında iyi bir şey değil çünkü bütün bir dö döngümüzü bozuyor. <gülüyor> Bununla ilgili e, ne düşünüyorsun? Ee, yani hijyen hipotezi, e, hipotezi anlamda 1989'da hani ortaya atılmış bir kavram... E, o zamanlar bile düşünüyorum bundan 30 yıl öncesinde neredeyse Hı -hı. aslında bu kadar çok e, bizi kimyasal madde kullanmıyorduk yaşamımızın içerisinde. Hı -hı. Şimdi şöyle bir şey var insanın e, en büyük bağışıklık sistemi e, parçalarının bulunduğu yer insanın bağırsakları. Çünkü insan bağırsaklarında insandaki bütün hücrelerin 100 katı kadar bakteri bulunuyor. Çok ciddi bir çeşitlilik var orada ve bu çeşitliliğin sağlığı ve dengesi bizim e, sağlığımız ve dengemiz demek. Konuyu çok uzaklardan alıp geliyorum Yani hani 2000 yıl önce e, evet. e, Hipokrat'ın söylediği bir şey var hani Ne yiyorsak o yüzden hı hı. E, Şimdi bizim tükettiğimiz gıdalar Bizim giydiğimiz kıyafetler Bizim e, Yaşam ortamımızda e, koyduğumuz Hani bütün o kimyasal maddeler Çamaşır suyu çok e, nasıl En bilinen en örnek olduğu için Çamaşır suyu yani her yerde söylenen bir şey ama Çamaşır suyunun dışında tonla e, Kimyasal madde var hayatımızda e, Bunlar Bağırsak flora'sının o yani bakteri çeşitliliğinin e, dengesini bozuyorlar. Yani bugün e, birçok noktada kanıtlanmış durumdaki yani bağırsak flora'sını etkileyen e, durumların otizm, Alzheimer, e, işte e, birçok otoimmün e, dediğimiz Hani vücudun kendi kendine saldırdığı hastalıklar e, neredeyse hemen hemen bütün romatizmal hastalıkların kaynağının e, burası olduğu görünüyor. Bu işin hani e, sağlık tarafı, <gülüyor> hani şöyle bir şey söyleyebilirim. Hı hı. Çok kabaca her, yani herkesin söyleyeceği bir cümle vardır. Ya şu sokak çocuğu benim çocuğumdan daha sağlıklı. Niye o hastalanıyor evet. da, da benim çocuğum hastalanıyor? Hı hı. Ee, bağışıklık sistemi de e, bir potansiyel aslında. Siz o potansiyeli ne kadar iyi eğitirseniz size e, öyle güzel bir yansıması oluyor. Hı hı. Şimdi... Ee, i̇nsan modernleştikçe e, gıda ile ve dünya ile olan ilişkisine dair araya teknoloji denen bir şey giriyor. Hı hı. Eski eski gıda saklama yöntemleri e, genelde fermentasyon denen e, yöntem üzerine dayalı. Hani biz salatalığı kışın da yiyebilmek için onu tuzlu suya koyup turşu yapmışız ki kışın da evet. e, Ve bu bir çürüme döngüsü içerisinde devam ediyor ve salatalığı turşuya çeviren bir bakteri. Evet. E, ya da işte sütünüzü yoğurda çeviren Şey bir bakteri hı hı. E, <gülüyor> e, Daha birçok şey yani hani Et yiyorsanız eskiler eti kuruturlarmış O, o etin üzerinde çok ciddi bir, e, Probiyotik birikim var e, Şimdi bizim bugün kullandığımız Bu kimyasal maddeler e, Bu çamaşır suyu Sabunlar Kıyafetler e, Kıyafetlerdeki deterjanlar Bunların hepsi Bizim bu e, şeyimizi bozuyorlar Bağışıklık sistemimizin dengesini bozuyorlar hı hı. Ee, ve biz daha sonra çok basit çok basit gerçekten çok basit bir bakteriyle bile karşılaştığımızda çok ağır e, uzun süre hastanede yatmaya değecek kadar e, ağır isaller ağır enfeksiyonlar gibi şeyler geçiyoruz. Bağışıklık sisteminin en tepesinde bir hücre vardır. E, biz ona T helper diyoruz. Hı hı. E, bu hücre e, temelde ım, ...şimdiye kadar tespit etmiş yaklaşık 20 farklı hücreye dönüşebiliyor. Ama temelde iki yolu var. Ee, bu hücre ya enfeksiyonla uğraşan hücrelere dönüşüyor... Hı hı. ...ya da alerjiyle uğraşan hücrelere dönüşüyor. Eğer ki siz e, bu yolu enfeksiyonla uyarmazsanız geriye alerji kalıyor. Ee, bizim sürekli düzenli probiyotik almamız... Yani ...bugün şu an bu endüstriyel sistem içerisinde bize evet. parayla satılan bir şey... <gülüyor> Çünkü bütün şeyi, bütün o sağlıklı probiyotikleri elimizden aldılar. Yani kimse yoğurdun evde yapmıyor, kimse turşusun evde yapmıyor, kimse işte ne bileyim kefirin evde yapmıyor. Evet. Yani hani tamam böyle bir uyanış var şu an hala. Buna ulaşmaya çalışan birçok insan var ama yani genel toplum baktığımızda endüstri şu an bizden doğal probiyotikleri elimizden almış durumda. Biz bu doğal probiyotikleri elimiz yani Almadığım sürece e, bağışıklık sistemi enfeksiyon yönüne uyarılmıyor. Hı hı. Geriye sadece alerjik kalıyor. Hı hı. Yani O yüzden şehirde yaşayan çocuk o hijyenik fanusunda yaşadığı sürece alerjik hastalıklarla uğraşmak e, mecbur, uzun, mec, mecbur kalıyor. Evet. <gülüyor> yani Peki mesela şu an evet e, şehirde yaşıyoruz. Evet. Ve bu <gülüyor> endüstriyel sistemdeki birçok şeye de maruz kalıyoruz ister istemez. Evet. İşte evet. bir... E, Bilmem listesindeki binamızda yaşıyoruz, bahçesi Hı -hı. bile yok belki ya Hı -hı. da önünden minibüsler dolmuşlar geçiyor, birçok şeye maruz kalıyoruz. Hı -hı. Hani bu doğrultuda ve belli ki şu anda şehirde yaşamaya devam edecek çok fazla insan evet, var. Evet. Bu insanlar hijyen konusunda aslında yani bu insanlar demeyeyim hani biz bu konuda e, ufak çözümlerle aslında birçok şeyi başarabiliriz belki de. Hani bu konuda bir tavsiyen var mıdır? Ee, vallahi... Kimyasal olan bütün maddeleri evden çıkarmakta başlayabilir insanlar. Hı hı. E, buna çamaşır suyu da dahil. E, sonuçta klasik yöntemlerle hazırlanan temizlik malzemeleri var. yani Evet, yani, oturup, yani çamurda otur, oturmamız gerekmiyor. Hı hı. Evet. E, ama e, evde bu döngüleri bozan hı hı. E, çok fazla kimyasal madde var. Yani bulaşığınızı yıkarken de o kimyasal kullanıyorsunuz ve yani suyla yıkamak da tamamıyla kesinlikle arındıramazsınız. Evet. Ee, çamaşır suyuyla da evrenizi temizlediğiniz sürece e, aslında o, o, temizlenmiş olmuyor. Temizlenmiş olmuyor. Ben bunu kendi klinik üretimde çok görüyorum. Hocam yani duvarları bile çamaşır suyuyla siliyorum. Bu çocuk yine hasta oluyor. Nasıl hasta oluyor ben anlamıyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> çamaşur suyuyla e, bile. Aslında yani şey e, gerçekten bu toksik toksik maddelerden ki bunların tamamı aslında zehirler. Hı hı. E, yüksek dozda herkesi zehirliyor. Hı hı. E, düşük dozda hani antiseptik işte işte hijyenik falan gibi şeylere yarıyorlar ama bunların tamamı zehir. Hı hı. E, bu zehir olan her şeyden gerçekten bu, bunlardan kuzurmak. Ne yapacağız peki? Hani bunları çıkaracağız ne yapacağız? Yani doğal, doğal sabunlar var. Hı hı. E, ev temizliği için mesela Arap sabunu gerçekten e, e, güzel bir sabun. Evet. Yani hani e, hem de doğal yöntemlerle hazırlanmış durumda. Ben e, açık konuşayım Kendi evimde hani zeytinyağı, doğal doğal zeytinyağı sabunlarla başka hiçbir şey kullanmıyorum. Yani ne kendi ...banyomu ne çocuğumun banyosunda... ...ne de el yıkamakta başka bir şey kullanmıyorum. Ki bulaşıklarımı yıkarken bile... ...böyle kullanıyorum. hem Makine için... ...başka yöntemler var yine... ...insan sağlığına zarar vermeyen... Hı -hı. ...doğaya da zarar vermeyen... ...hani Hı -hı. burada hani biz hep insan odaklı... Konu ...insan, odaklı, insan evet. odaklı konuşuyoruz ama... hani ...bu toksik maddeler... ...doğaya da çok ciddi zarar veriyor. Hı -hı. Hı -hı. Ee, doğa bunları işleyebilir belki... Yani bizim verdiğimiz zarar işleyebilir ama... ...hani o, o döngüye bir şahit olamayız. Bizim yaşam döngümüzün çok ötesinde... ...hani doğa bunları kendine temizleyebiliyor. Çünkü bu maddeler... ...dünyada üretilen şeyler. Yani hani başka bir yerden... ...gelmiyor. Biz dünyada üretiyoruz... ...bu maddeleri. Bu dünyadaki maddelerden elde edilen... ...bir takım şeyler. Ama bizim onu işleme şekillerimiz, yöntemlerimiz... ...onları doğanın... ...geri dönüştürmesinin çok zorlaştıran... ...bir şekilde oluyor. Yani evet. bu... Bu, bunlar sadece insan sağlığı için değil gerçekten dünyanın sağlığı için de önemli. Peki bu e, yazında bahsettiğin hasta bina sendromu da Hı -hı. aslında bununla bağlantılı bir konu mu? İşte aslında yani hepsi bir bütün aslında. Yani Hı -hı. hani onu, onu, onu, onu yaptık o oldu şunu yaptık şu oldu Hı -hı. gibi ayrılamıyor aslında. Evet. Şimdi e, biz işte petrolde doğal bir ürün gerçekten e, ama petrol öyle şekilde işliyoruz ki e, kesinlikle geri dönüşemiyor. Dönüşüyor ama çok zaman alıyor yani dönüşmesi. Ve e, petrol ürünlerinin büyük kısmı hani bizim yaşam döngümüzün hemen hemen her yerinde var. Hı hı. Şu an hani burada konuşmayı yaparken işte e, bu hani mikrofon da petrol Tabii, ürünü. Evet. E, çoğu işte kalem de petrol ürünü. Hı hı. E, ne bileyim cebinizdeki telefon da petrolden elde edilen şeyler. Hı hı. E, bu petrol ürünlerinin biz evimizin içinde her yerine koymuş durumdayız. Şimdi... Çok basit duvar boyaladı. E, büyük kısmı gerçekten petrol ürünü e, ve çoğusu yağ tabanlı ürünler oldukları için onu çözebilmeniz için bir takım solvent denen çözücüler kullanmanız gerekiyor. Ki sıvılaştırabilirsiniz ve, ve bunu kullanabilirsiniz. E, siz bunu solventle çözüp işte ondan sonra boya halindeyken duvara sürdüğünüzde solventler genelde uçucudur. E, buharlaşırlar. Hı hı. Siz bunu gözle göremezsiniz ama sürekli buharlaşırlar. Ee, ve bütün solventler de toksiktir. Siz sürekli işte kapınıza sürülen verniğin solventini hı hı. soluyorsunuz. Yerinizdeki işte marleyse neyse onun solventini soluyorsunuz. Hı hı. Ee, duvanızdaki boyanın solventini soluyorsunuz. Ee, ve çoğu modern binaların artık camları açılmıyor. Kapalı devre havalandırma sistemleri var. Çok fena ee, bir şey var. Ve şey o... Bu, bu da doğal bir havalandırma yöntemi olmadığı için... ...yani ne kadar da siz oraya HEPA filtreli... ...bir havalandırma sistemi kursanız da... ...bunlara maruz kalıyorsunuz. Hı hı. Ee, evet. Yani bu mesela hasta bina sendromu... ...daha çok böyle astımlı... ...elişkin astımında falan bahsediyor. Çocuk astımlarında da çok ciddi yeri var. Hı hı. Hani modern tıp sanki sadece... ...elişkinin başına gelen bir şeymiş gibidir ama... Değil, ...bir bütünlüklü bakınca... E, ...bu geri dönüşümsüz malzemelerden... ...ürettiğimiz evler... E, bize hasta diyorlar Yani e, mesela işte şey yüzeyler var. Kesinlikle bakterinin üreyemeyeceği yüzeyler var. İçine gümüş katılıyor. E, ve o yine mesela hijyen hipoteziyle bağdaşıyor. Hmm. E, o noktada aslında hepsi bir bütün. Yani kullandığımız malzemelerin üzerinde bakteriler ya çürümeye katılamıyor. Yani doğanın döngüsü çünkü çürümeye dayalı. Ee, ve bizim bu Yani kullandığımız bu maddeler Bu çürüma döngüsünü de bozuyorlar Baltalamış yani baltalama olmuş oluyor evet, aslında Evet evet yes. orada e, Döngüyü durduruyorsunuz döngü durduğunda e, Bu hiç kimse için sağlıklı değil e, evet. Her şey bir bütün dediğim gibi Yani hani <gülüyor> ya Mesela pencereler eskiden ahşap Yapılırdı pencereler evet. e, Şu an e, hemen hemen hepsi pimapen hı hı. İşte ısı dengesi hava Bilmem hani ama mesela çok ciddi kurşun içeriyor e, o pimapenler. Ve o madde akışkanlıktan bir katı hale dönüşüyor. Onu akışkan hale getiren şeyler de yine bir takım hı. solventler içeriyor. Hı hı. Yani şu an işte bir pimapen pencere Size sabit görünebilir. Sert yani, görünebilir. Evet, evet. Ee, ama on, onun içerisinde halen bir miktar solvent var ve o buharlaşmaya devam ediyor. Bu sadece çok büyük, küçücük bir kısmı. Yani hasta bina sendromu da sayfalarca yazı yazılan bir konu üzerinde. Ama işte mesele aslında galiba bunu sorgulamakta Kesinlikle başlıyor değil sorgulamak. mi? Yani hani evime pimapen yaptırıyorum. Çünkü yani ben de örnek veriyorum hı hı, tabii hı. ki söylediğin için. Pimapen yaptırıyorum çünkü herkes öyle yaptırıyor. Ve kışın e, üşümemi engelliyor vesaire şu an hani uyduruyorum. Ama aslında neden bunun bir... E, ...farklı bir alternatifini düşünmeye, bunun sağlıklı kısmı, sağlıksız kısmını düşünmek gerekiyor bir evet. anlamda. Dediğin gibi döngüyü e, mahveden bir şey aslında. <gülüyor> Bu noktada da hani yazında da şeye deni, değinmişsin, e, o çok hoşuma gitti. Gerçekten hani, aa evet dedirtti. O da şu, e, şey gündüz ilişkisi, yani gündüz gece ilişkisi, insanın uyuması, uyanması... Evet, ...veya evet. acıkmadan, e, acıkmamamıza rağmen yemek yememiz hı hı. gibi konular... E, ...mesela şu anda birçok doktor... ...diyetisyen... E, ...sık sık yiyin, az yiyin... E, ...acıkmadan yiyin der mesela... ...hani biz bunun sağlıklı olduğunu düşünürüz... ...bu bende çok ciddi soru işareti oluşturdu mesela... ...bu konu... ...yani şimdi e, insan... E, ...kendi içgüdüsel döngülerinden... E, ...koptuğu için... ...koptuğu ya da koparıldığı için... yani ...bu da başka bir konu... Hı hı. E, ...aslında beslenmeye, beslenmeyle ilgili davranışlarının da... ...nasıl bir şey olduğunun farkında değil... ...hani bu... E, kendi kendi beden farkındalığı biraz bununla da ilişkili. Insandan başka gıdasını işleyerek tüketen canlı yok. Hı hı. Yani kimse alıp da bir tohum alıp toprağa ekip onu bilmem hani kaç ay bekleyip onu alıp tekrar hı hı. E, soyup işte kabuğunu soyup işte üstüne ezip onu onu hale getirip su kattım yumurta kattım şekatım. <gülüyor> böyle bir şey yok doğada. Bir tek insan böyle besleniyor. Hı hı. E, ve bu noktadaki bu kadar işlenmiş gıda insanın temel ee, ...insanın temel e, besleme döngülerini de bozuyor. Hı hı. Ee, biz aslında ne zaman acıktığımızın da çok farkında değiliz. Hı hı. Ama çok net bir şey söylüyorum. Doğada acıkmadan yiyen canlı yok. Yani hani bize belgesellerde sunuluyor. Yani aslan saldırdı, antilopu yedi hı hı. falan. Her gün yemiyor hayvanını. Yani e, onu evet. bir kere yiyor, bir hafta bekliyor belki. Evet, evet. Ee, uyku döngüleri de böyle. İnsandan başka yani gün battığında uyumayan canlı yok. ...ve hani e, bu bir takım hormonal dengeleri bozuyor... ...hani Hı -hı. E, melatonin denen bir hormon var... ...hani Hı -hı. meşhurdur aslında... Melankoliyle ile bağdaştırılır... Hı -hı. E, ...melatonin e, sadece uykuyla ilişkili değildir... ...yani bağışıklık sistemi... E, ...immün sistem... Bir, bir, bir, bir, ...gerçekten bir dünya sistemle ilişkilidir... ...hormona hiçbir zaman tek bir şeye yaramazlar... ...ve bunun, bunun şu an... E, de, ...düzeninin bozulmuş olmasının... ...birçok bir, bir, bir otomün hastalıkla ilişkisi olduğu gösterilmiş durumda... ...evet anlıyorum... Ee, çok daha aslında uzayacak gidecek bir konu ee, evet, çok teşekkür evet. ederim özgün ee, çok keyifli bir sohbet oldu birçok konuda soru yani kafamız karıştı aslında çok güzel bir şey bu benim istediğim de gerçekten <gülüyor> biraz insanların kafasının karışması. umarım herkesin kafası karışmıştır ee, son olarak ben programı sonlandırmadan önce buğday derneğinin %100 ekolojik pazarların duyurusunu yapmak istiyorum cuma günü bakırköyde cumartesi günü şişli feriköy ve beylikdüzü pazar günü kartal ve küçük çekmecede pazarlarımız mevcuttur Efendim Buğday Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programı'nın bu haftaki bölümünü sonlandırıyoruz burada. Hepimiz için umuyorum mutlu ve umutlu bir hafta olsun. <gülüyor> Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen